225. konu, Habbab ile Ömer arasında geçen olay, Habbab bin Eret, Hazreti Ömer'in yanına geldi, Hazreti Ömer onu bir mayndere oturttu ve, burada oturmaya yeryüzünde bu kişiden başka layık olan yoktur, ancak bir tek kişi hariç, dedi, Habbab x, ey müminlerin emiri, o kimdir, diye sordu, Hazreti Ömer, Bilal'dir, dedi, Habbab, hayır, Bilal bu yere oturmak hususunda benden daha layık değildir, çünkü Bilal'i müşrikler arasında koruyanlar vardı, beni ise hiç kimse korumamıştır, bir gün beni yakaladılar, benim için bir ateş yaktılar ve beni o ateşe attılar, sonra bir kişi ayağını göğsüme dayadı, dedikten sonra sırtını açarak gösterdi, derisi ateşten alacağılaşmıştı.